Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Medine'de olsak ona yardım ederdik. Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun. Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi. Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra. Allah bize yeter Abdullah. Allah'ın düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir. Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder. Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi. Şu tepeyi görüyor musun? Evet. Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız. Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım. Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Harit. 59. bölüm. Mekke ordusu ile Müslümanlar Uhud'da savaşa hazırlanırken Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar Allah'ın İslam ordusuna zafer vermesi için dualar ediyorlardı. Peygamberimiz kadınların savaşa katılmasına müsaade etmemişti. Ama bazı hanım sahabilerin oturdukları yerden sonucu beklemeye tahammülleri yoktu. Nesibe Hatun bunlardan biriydi. Ne olursa olsun yerinin ordunun yanı olduğunu düşünüyordu. Sabah erkenden kalkmış, taşıyabileceği kadar su kırbasını su ile doldurmuş, yaralıların bakımı için gerekli malzemeleri yanına almıştı. Evden çıkacakken aile fertleri kendisine mani olmak istediler. Anne, nereye gidiyorsun? Uhud'a gidiyorum kızım. Ama ama nasıl olur? Hani kadınlar savaşa katılmayacaktı? Evet, böyle bir zorunluluğumuz yok. Ama ben dayanamayacağım. Babam ve iki abim orada diye mi? Hayır yavrum. Onlar için endişelenmiyorum. Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa... ...şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz. Peki o zaman neden gidiyorsun? Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim. Ya da elimden ne gelirse onu yaparım. Peki ya anne sen bilirsin. Gel bir sarılayım sana. Ah yavrum. Kızım. Güzel kızım. Evimiz sana emanet tamam mı? Tamam anne. Şu ok çantasını sırtıma takmama ben yardım eder misin? Dur yayını da getireyim. İyi olur. Şu kılıcı da alayım. Taşımana yardım edeyim. Evet. Sağ ol yavrum. Gel şehrin çıkışına kadar birlikte gidelim. Karşıdan gelen kadın Enes'in annesi Ümmü Süleym değil mi? Evet o O da silahlanmış herhalde Uhud'a gidiyor Ümmü Süleym Ümmü Süleym Nesi Bey, sen misin? Evet Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Görünüşe bakılırsa aynı niyetle yola çıkmışız Evet Sen de benim gibi dayanamadın değil mi? Sorma Sabaha zor ettim Resulullah orada savaşırken biz burada nasıl durabiliriz? Hiç olmazsa yaralılara bir faydamız dokunur. Yaralılara da askerlere de yardım ederiz. Ben her ihtimale karşı silahlarımı da yanıma almıştım. Görüyorum ki senin de benden aşağı kalır yanın yok. Şehitlik sadece erkeklere mi mahsus? <gülüyor> o zaman kazamız mübarek olsun. Aynı gün kuşluk vaktinde Medine'ye iki delikanlı geldi. Müzeyne kabilesine mensup olan bu gençler İslamiyet'i öğrenmişlerdi. Niyetleri Allah'ın elçisiyle görüşüp ona iman ettiklerini söylemekti. Ama şehir bomboştu. Mescide geldiklerinde âmâ sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'la karşılaştılar. Peygamberimiz onu yerine vekil olarak Medine'de bırakmıştı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı hem bizim hem de sizin üzerinize olsun. Biz Resulullah'ı görmek istiyorduk. Niçin görüşmek istediniz? Biz Müzeyne'den geliyoruz. Aramızda İslamiyet'i kabul etmiş olanlar var. Onlarla konuştuktan sonra biz de Müslüman olmak istedik. Bu yüzden geldik. Müslüman olmak içten bir teslimiyettir. Allah'ın bir olduğuna... Onun herhangi bir ortağı olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğuna gönülden inanmanız yeterlidir Evet buna inanıyoruz Peygamberin huzurunda da bunu söylemek isterdik Peygamberimiz arkadaşlarıyla birlikte Uhud'da Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler Savaşmak için mi gitti? Evet O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim Hadi oyalanmayalım Savaş başlamak üzereydi. Müşriklerin arasındaki kadınlar savaş hazırlığı yapan erkeklerini savaşta daha saldırgan olmaları için kışkırtıyorlardı. Kureyş'in aslanları, hadi görelim sizi. Bedir'in intikamını almadan dönmeyin. Mağlup bir şekilde dönenlerin ne girecekleri bir evi ne de serili bir döşekleri olur. Bize erkekliğinizi gösterin kahramanca savaşın ki geride kalan kadınlardan bir farkınız olsun. Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha atını 4 mala sürerek savaş meydanının ortasına geldi ve şöyle seslendi. Benimle çarpışmak için her meydanana çıkacak bir yiğit bekliyorum. Siz ölürseniz cennete gideceğinizi, bizimse cehenneme gideceğimizi söylüyorsunuz. Benim kılıcımla öldürülür Hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda? Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki, seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım. Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Baban Ebu Talib'in özellikleri geçmiş sana. Keşke onun atalarının dinini terk etmeseydi. Beni buraya nasihat etmeye mi çağırdın? Hayır. Canını almak için çağırdın. İstediğin oldu mu? Aramızdaki akrabalık hakkı için beni bırak. Sancak düştü. Müşriklerin sancağını Talha'nın oğlu almıştı ki bir ok sesi duyuldu. Çekil bu tarafa ay, doğru çekil Tutun kollarından Sen de bacaklarından tut Annesi safların gerisinde onun yanına götürelim Oğlum Oğlum Kim yaptı sana bunu Asım bin sabit attı oku Asım mı Hem de bizim kabilemizden Lanet olsun sana Senden intikamı bağlayacağım Asım seni öldüreceğim! Oğlum! Müşriklerden kim sancağı aldıysa bir okla öldürülüyordu. Bu durum müşriklerin moralini bozarken Müslümanlara güç kazandırıyordu. Müşrik kadınlarsa erkeklerinin savaş meydanından kaçmaması için olanca güçleriyle bağırıyorlardı. Hadi! Saldırıyorsun. Silinsin sen. durmayın. İleri Savaş ancak topraklar kaçar. Gösterin cesaretinizi. Durun. Görürsüz. Hazreti Hamza iki elinde iki kılıçla düşmanlara karşı savaşıyor ve bir yandan da şöyle bağırıyordu. Ben Allah'ın aslanı Hamza. Okçular Dikkat edin Beni dinleyin Halit bin Velid tam karşımızda Hedefi biziz Mevzilerinizi alın Emrettiğim zaman Onları ok yağmuruna tutacağız Hazır ol Bırak Hazır Bırak İnanet olsun Bu ok yağmurunun karşısında ilerleyemeyiz Geri dönüyoruz Herkes geri dönsün Çok şükür halidi püskürttü de Şükürler olsun Allah ım. Hadi ey Allah'ın kulları Bugün cennet size ne kadar yakındır Allah Müslümanların canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Bizleri muzaffer eyle Allah, Allah bugün yardım eyle bizlere. Allah'ım. Allah Allah'ım. Allah Allah Allah, bizim. Allah, bizim. Bizi muzaffer eyle. Allah'u Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,, Allah, ekber. La ilahe illallah. Resulullah'tan kılıcını onun hakkını vermek sözüyle almış olan Ebu Ducane, savaş meydanında fırtına gibi esiyor. Aynı kılıcı almak istemiş olan Zübeyş ise onun yanındaydı. Aldığı kılıcın hakkını nasıl vereceğini merak ediyor. Resulullah'tan kılıcı hepimiz istedik. Onu Ebu dücaneye verdi. Savaş boyunca onun ne yaptığını izleyeceğim. Bakalım hakkını nasıl veriyor. Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim Ya Allah Kılıcı kalkanıma saplandı Dikkatli olmalıyım Ya Allah Al sana Şu adam herkese kızıyor Ve savaşa teşvik ediyor Bu kim ki Onun işini bitirmeliyim Dur yapma Bu bir kadın Ne işi var savaş meydanında ona vurmam uygun olmaz Ebu Dücane'nin karşılaştığı kadın Hint'ti Ölümden dönen Hint Korkuyla safların gerisine çekildi Bu olaya şahit olan Zübeyir Ebu Dücane'ye şöyle demekten kendini alamadı Senin ne kadar güzel savaştığını gördüm Kadınla karşılaşınca geri döndüğünü de Resulullah'ın kılıcının hakkını verdin <gülüyor> Resulullah'ın kılıcına kadın kanı bulaştıramazdım Ey Zübeyir! Kılıcın kime verileceğini Allah'ın elçisi senden daha iyi bilir. Bir daha niye ben alamadım demezsin. Uhud da tarihin en önemli anına şahit oluyordu. Müslümanlar burada yaşanan savaşı asla unutmayacaktı.